değişik bir şekil der anlatıyor. Ondan sonra işte, ben de diyor nurları artık diyor talebe oldum. Şuraya bak. Aslan bir helakami, selaset, fesahat, bezale, hepsi içinden. Şuraya bak. Ne diyor? Kur'an, şu kitabı kebili kainatın. Yani bu kainat kitap mıdır arkaktan? Bu kitaptır. Bu kitaptan ne kadar kitap yazılmış? fizik kitabı var, <gülüyor> kitabı var, biyoloji kitabı var, astronomi kitabı var, zooloji kitabı var, psikoloji kitabı var, pedagoji kitabı var. Ulan bütün üniversitelerde okutulan kitaplar hep bu kainattaki olan hadiseleri anlatıyorlar. Demek ki kainat ne kadar büyük bir kütüphane ki ondan ne kadar kitap yazılmış. Hep bu ne kadar büyük bir kütüphane ki 300 bin tefsirler yazılmış. Bütün kitaplar yazılan dini kitaplar Kur'an'dan alınmış. Bütün yazılan temin kitaplar da kâidat kitabından alınmış. İkisi Kur'an. Biri vakti, biri kelam sıfatından geliyor, biri irade sıfatından geliyor. İkisi de Allah'ın kitabı. Kur'an, şu kitab-ı kebili kâinatın bir tercümesi i eseriyesi. ve ayat-ı tekriniyeyi okuyan ayat-ı tekriniye işte. Ay, güneş, yıldızlar, müzgarlar bunlar. Allah'ın tekrini ayetlerdir alat tekbineyi oku okuyan mütenevvi dillerinin tercüman ebedisi. Tercüman ebedisi. Mütenevvi dillerle okuyorlar. Mesela bu zevkin ağacı 60 tezgahını kuru toprağa çalışıyor, yağ üretiyor yukarıda. Kendisi odun, dediği çamur bize yağ veriyor. Konuşmuyor mu bu ağaç? Ne diyor? Bismillah deyip rahmet esnesinden ellerini doldurup biz ele evet, kaptırdık bu ne Ben çamur yiyorum, siz yağ yiyin. O teçeliyor, o da çamur yiyor, siz de şeftali yiyin. Ben de çamur yiyorum ama siz meceli yiyin. Ben de çamur yiyorum ama siz kestane yiyin. Hepsi odun bunlar. Allah bizi odunlarla besliyor. Ve biz bunlara Allah'tan değil de kendimizden. O odunlardan giderse, odun gibi gideriz. Bu tarafa tarafımlarla. <gülüyor> Evet, ''Ayat-ı okuyan mütenevi dillerinin tercüman ebedisi ve şu alemi gay ve şahadet kitabının müfessiri'' âlem gay görmek görmediğimiz âlemde bu gördüğümüz âlem, onları tekstil ediyor. âlem gay ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli Esma-i manevi hazinelerinin keşşafı, gizli gibi bak gizli. Şimdi gizli şu kardeşte esasında görünüyor da insan iman düzeyine bakamadı mı gizli oluyor. Mesela şimdi kulak boğaz burun doktoru. Bu adam eğer iman bunda yoksa, bu adam buruna bakıyor. diyor, bunlar ne damarı çatlamış diyor. İşte bilmem ne kanalışı olmuş diyor. Kulağa bakıyor işte efendim dış kulak iç kulak dış teçek kulak efendim şimdi işte zar zarının bilmem nesi ne sini olmuş diyor. O tarafını görüyor gültüle bakıldığı zaman Allah Allah ne havaya karışıyor. Bütün sesleri yeri birbirinden ayrı denen ilahi bir çihaz. Almanya kadar bir kulak olsa bu kulağın yaptığı vazifeyi göremez. Çünkü bu mucize bir. <gülüyor> sinek hızlıyor sinek. Ezan okunu ezanı duyuyorsun. Tren düdük çabını tren diyorsun. Kim o? Ben diyor abisin. Oğlan geldi. Nereden biliyor oğlan oldu? Görüyor musun Allah'ın? Ben. Herkes ben diyordu. Ama bu başka ben. Hep <gülüyor> böyle. Herkesin alsı hep. Hepten çıkan sesin birbirine benzemesini alsın. Olsa böyle, böyle çıkartın. Hep sesi bu. Hep sesi bu. Ama buradan çıkan ses başka. Ben yani diyor anahtar adam Bizim adam geldim kapıya çıktı. <gülüyor> bunun bir kulak dokturu geçenlerde böyle benim rahatsızlığım biraz boğazımdan da bu kabile merahatı doktora gittik. O bir şeyler şöyle, de bana ders yaptık orada. Anamda Şimdi bana sordu ne zamandan beri? Bana izah etmiş. Dedim. Ben de aksanları çalışıyordum şu sesim dedim ondan şey oldu falan filan. Dedim sorarız mı? Tabibe Türk vermek bu zorunlu bir <gülüyor> Ama arkadaşın yardım edecek noktaları söylemek hastane vasitesidir sevdi. Ne oldu? Sen bir söz mü? Dedi, bu dedim dediyorsa bana sözünü. Tabibe de tıp dersi vermek Ama teşhisi i yardım edecek noktaları söylemek hastanın vazifesidir. Yani teşhisi takılayabilmesi için doktora çizgi on günden şöyle oldu: gece böyle kalkıyorum şuram ağrıyor bunları söyledin mi doktor daha çabuk seni hastalığını geçmeler. Ondan sonra adamlar açıldı falan, bize baktık kulağımıza, boğazımıza falan, sonradan bir de ders okuduk orada, bir üçüncü sözden, doktor bizim borcumuzda falan dedi, bizim gibi borcumuzda dedi, siz şöyle dedi, çünkü bizi bir tanıları zaten fazla başka aleklere götürdüm dedi, bizim borcumuzdaysa biz böyle Ya, bu biz bizdik haktatlar ne kadar güçlü haktatlar ama, duyuramıyoruz tabii, duyurabilirsek, evet. duyurabilirsek, eğer buralarda yer değil belki, stadyonlarda yapacağız desin. Olmaz mı ya? Ne olmasın kardeşim ya? Yetmiş bin kişi kokanmış o evveler. bu? Allah aşkına. Niye? Hepsi bir top. Bir tekme vuruyor. Adam oradan yetmiş bin kadar. Oradan. oradan bir tane atlıyor. Yetmiş bin kadar. Nedir bu boş bir tor. Bir yere gidiyor, top. Oooo! Ne oldu? Girdeysen. <gülüyor> ne oluyor? Girdiyse. <gülüyor> ne <oluyor>, girdi? <gülüyor> <ya? Ne oluyor, gülüyor> Oyunsun mu güzeldi? Asayişi mi güzeldi? Kardeşlik geldi? Şey, ama yine bir boşluk var ya O boşluğu onunla doldurmaya çalışıyor Çünkü bağıracak bir şey yok adamın Ama bizim bağıracak bir şeyimiz var burada Bağırıyorsun Onun bağıracak bir şey olmadığı için orada bağırıyor Bunları bulsa bunlara bağıracak yani tabii, İnsanda bir enerji var O enerjiyi bir yere harcaması lazım Şu kaynıyor yani böyle kaynıyor Eşli i̇şte o suyu biz kanalize edersek, bahçelere, mağolara herhalde yönlendiririz, bize çiçek yetiştirir, neyle yetiştirir, seçeğe yetiştir, aynı Ama bırakırsa o suyu gider orada daha ilerlerde dolaşır, orada kaplumbağalar, kurbağalar, böcekler, sinekler ondan sonra bize musallat olurlar. Aynı su, insandaki kabiliyetler de böyle. Eğer kanalize edilmezse, güzel yere onlar takdim edilmezse, başımız dönüp, başımıza der durur, adam döner bir şeyle maça gidiyor. Polisi yakalı ne ya, bu diyor, ''Abi lazım olur ya.'' <gülüyor> ya, bu, <gülüyor> ya. ''Ya harbine ne?'' diyor, ''Ne <gülüyor> bu?'' Kardeşini kesecek orda ya, top için. Neden? Boştuk. bu maçta 20 kişi öldürdü. Kalise'yi Sivas maçında 20-30 kişi öldü, öldürdü, öldürdü, öldürdü. Bu adam gelince nerektan gitmeyecekler, nereden biliyor bunlar? <gülüyor> <gülüyor> maçtan. <gülüyor> Ulan, bir, bir. <gülüyor> Evet kardeşlerime ki zeminde ne gökte gizli. gizli. Şimdi biz balığı ama nereden oluyor? oluyor. gizli bal görünmedi. Kavun yener mi kavun? 45 kavun, çok bir ağaçın, bir, Gene gizli. Halbuki bu kavun Allah'ın kavunu. Allah bizi bak ne kadar çok seviyor, çamurun içinden bize kavun gönderiyor. Sapında tat yok, kökünde tat yok, toprakta tat yok, kavun içi var bu. <gülüyor> Dolur ya, hakikaten vallahi hiç düşünemedi bu tarafım. Dolur mu yapıyorlarmış? Hakikaten nereden geliyor bu tarafı ya falan? Vallahi ya, doğru ya, kardeş bir Sayın vallahi, ne pektir yok. merakı varsa adam düşünecek. Nereden geliyor ya, sapla? Oradan gelseydi, oraya tam ulaşırdı bir şey. Bulaşmadığına göre, demek ki başka bir alemden geldi. Bak, gizliydi ne oldu şimdi? Esma-i İlahi'yi açığa çıktı. ismi, Rahman ismi, Keri'nin ismi, Mücemmin ismi, Mufakıl ismi, Rahman ismi, Rezzat ismi, o gizli isimler teceri etmeye başladı. Öyle bir barıfadır. Değilse söyle Allah'a şuna. Evet. evet, bak. Seminde ve gökte, gizli Esma-i İlahi'nin manevi hazinelerinin keşşafı keşfediyor, açıyor. Ve sutur hadisatın altında. Sutur, yani Eser kırmanasın da mutlacağım. Işte. Satırlar mı? Geçmişte var mı? Ah, geçmişte var mı? Sutur hadisatın, sutur, esanki öyle bir geceye, ah geçmiş. <gülüyor> sutur hadisatın altında muzmer hikaytin iftahı, katikatları açınız. İftah katikatı. Tetik. <gülüyor> Ve âlim şahadette, şehadette âlim-i gaybın lisanı. Âlim-i şehadette âlim-i gaybın lisanı. Cenab-ı Hak tarafından diyor. Telam-i Ama biz bunu okuyoruz. Ve şu âlim şahadet şehadet arkasında, şu âlim şahadet şehadet arkasında olan, âlim-i gelen iltifatatı, ebediyye-i rahmaniyye, İltifatâb-ı Ebedil-i Rahmâni'ye. Hakkısın toprak tabakası bütün nimetler oradan geliyor. Bak neymiş bu? Yıkıyor. Ve âlemi kayıp çeyesinden gel bak. Şu âlem-i şahadet perdesi arkasında. Peki bu âlem-i Perdesinin arkasından geliyor nimetler. Toprak bir perde sanki topraktan geliyormuş gibi görünüyor ama hakikatta Allah'ın rahmetinden gelir. Çünkü topraktan öyle güzel ücretler, öyle güzel muslar, öyle güzel kavunlar, portakallar, elmalar, gelemez. Çünkü bakıyorsun, kavunun yanında zehir gibi biber. Aynı suyu döküyorsun, birisi zehir gibi oluyor, birisi bal gibi oluyor. Bir Alman söyledim ben bunu. Bir gün okumda da adamları dedim. Adam fizikçiymiş. Nasıl oluyor bu aşam anlıyoruz. molekül şu Şimdi Almanca da şey. dedim ki, bakalım. Aynı suyu döküyoruz bahçeye. Şu molekül, yağımı. Bak suyun bir kısmı gübere gidiyor. Bir kısmı domatese gidiyor. Bir kısmı kabuğa gidiyor. Bir kısmı güre gidiyor. Bir kısmı sarımsağa gidiyor. Bir kısmı limona gidiyor. Bir kısmı portağa gidiyor. <gülüyor> Aynı şu bir yerde acılaşıyor, bir yerde tatlılaşıyor, bir yerde ekşileşiyor, bir yerde yağlılaşıyor, bir yerde mayhoşlaşıyor. Nasıl oluyor bu? Adama deyince Allah ben de hiç böyle bir soruyla karşılaşmadım dedi. İşte dedik ki böyle bir Allah gecel bu. celaluhu o sudan hem zeytin yapıyor hem, efendi, hem ekmek yapıyor hem kavur yapıyor, hem karpuz yapıyor, hem salata yapıyor, hem limon yapıyor, hem ceviz yapıyor. İşte o Allah bir şeyden her şeyi yapar Allah. Ol, ol. canım! Dedi, siz dedi, Allah, haşa, mevka gösteri gibi gösteriyorsunuz dedi. Bu modeli dedi, bütün dünya dinler. Bütün dünyaya bu modeli anlatabilirsiniz dedi. Hakkaktan anlat, güzel yerde dinleyin. Hiçbir yerde çıkıp da adam, sen ne anlatıyor? Arkadaş demedin bu kadar. Kahveder. <gülüyor> Doğru hocam. Tam da bir masal yapın abi. Tam geldi. Vallahi, Eyvallah vallahi Eyvallah hocam tam saros ama. Akşiu kafası Sonra Ayolcu giderken neler Sonradan 70 yaşında bıraktı, bıraktı. Her yerde geçer. Otobüste anlatıyorsun herkesin, uçakta anlatıyorsun değil mi? Trende anlatıyorsun, vapurda anlatıyorsun, emekliyor, kulak kavuruyor. Ya duruma göre de şey abi, yerine göre Mesela geçenlerde Urfa'dan bu çağ bildim, Al Ankaraya gittim, oradan İzmir'cez. Ankaralılar. Ankara. Şimdi yanımda bir genç orada, bir şeyler anlatmam lazım. Hamur. Ne anlatacağım? Sen de. Berik namaz kılıyormusun? Adam gençken, ya olmaz mıdır? Alda bakarsın. <gülüyor> Söz kesalmasını biliyor musun? Deşer. Kusur yapmasın. <gülüyor> Adam pos koca adamısı yapalım. Ağrına gel. Bir bile bilmiyorum demesin. Dedim ki küçük uçaktan büyük uçağa bin dedim. He şey, büyük uçaktan küçük uçağa bin dedim. Derken biraz devel uçuğumuzun çok kötü. Bu küçükmüş falan. Daha mı diyeceksiniz. Yok yaşan burada görüyor musun? Küçük uçak daha kaldı. Derken. Bu yol dağılır tepede. Köyü açıkça alıyor. 38 bin kilometre hızla bitiyor. Diyorsunuz etmenin. Şey. Üstünde bir milyar sadece insan var. Filler, dereler, sınıflar, aslanlar, kaplanlar, sahralar, kıtalar, denizler. Saymakla bitmez. 38 bin Bizim bu birbirinden çok bir şey söyleyemem falan. Adi koku falan bir cengiz ne biri şatlarla ne neşinlerle yazıcılıkta. Kuru bir şey geldi. yok ya. nasıl döner? Ne döner? Döndür, sen soru Tabi baktım bu taraftan bir genç oda böyle memnun olduklar. Sağol bakma hocam falan. Derken baktım o stesle dinliyor. O da gitmiyor orada duruyor. <gülüyor> Sesini biraz daha açtım. Bak da tam taraftan millet kapayı çekmiyor. <gülüyor> Sesini biraz daha açtım. Ankara'ya kadar ders attım. Allah bereket versin. <gülüyor> Şimdi bu, bu asırda geçerli bu. Merakını tahrik edeceksin. Şimdi sen ki Namaz ne kadar büyük suç biliyor musunuz? O zaman ben çok mutluyum. Bizim hafif namazı geçirmek yetmiş kimseler adam cananlarından çıkamayacak. Hepsini şey dinlemez. Şey. O ses şu adamı susturur. Susturur şu anda. Çünkü kendisi yapmıyor ya. Hepsini işte adamın söylediği kısıkta kebabülde birer bir esek membuşe bulmabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir esek yok. Bak. Bak bizim herkese Allah'ın şey, hepsi herkese var birkaçlık alırız iki tane canlanın dünyanın kanasını veririz. Haykı tane göz alırız. Kaç koş verdin. Doğru hocam. Eşe e, bak bizim ayak ayakkabı, ayakkabı. Ayağın kılıfı. Evde altmış milyon veririz. İki tane ayakkabı. Kaç para veririz. Allah'ım. <gülüyor> Hesabı orada. Böyle işte düşündürerek, kendisindeki olan cihazları göstererek, kainattaki olan güzellikleri okuyarak ona bunları anlatabiliriz. Çünkü onlar o ayetleri okuyorlar. O ayet onlarda. Vatan astronomi okuyor, öbürü biyoloji okuyor, öbür efendi psikoloji okuyor. Bunlar hep Allah'ın ayetleri esasında ama onlar Allah'ın ayeti olduğunu bilmiyorlar. Allah'ın ayetini okuyor, Allah'ın ayeti olduğunu bilmiyorlar. Ona bir anlattı ne olur? Allah'ın Allah'ın Allah'ın ayetlerini mi okuyorum? Allah'ın ayetlerini mi okuyorum? Kim yaptı onları? Astronomi okuyorum ben şimdi Allah'ın ayeti, tabii Allah'ın ayeti mi? Kim yaptı yıldızları? Kim döndürüyor onları öyle düşkün? Birbirine çarptırmıyor, ışığını söndürmüyor. Kim yapıyor onları? Birleşmiş milletler mi yapıyor? <gülüyor> Tabii efendim doğru değil mi? Bir şey var işte o güç. O güç yapıyor adam. Biz de o güç ekipar ediyoruz. O, o güçün <gülüyor> tapmaya çalışıyoruz. Bu tarzda anlattığımız zaman takdim çok mühimdir. Adam biliniyor. Bu sonra zaten o kalbine iman yerleştikten sonra bakacak bir açlık var içinde bir noksanlık var. O da ibadetleri yapacak. Ya i̇şte bu misafir geliyor size sana. Adamın karnı şu üç gün yemedi Misafir gelmiş. Ha ne içersin? Sağladık abi bir şey içmiş. Ya bir şey yapın Allah razı Soğuk şey içmiş Allah razı olsun. Ya bir koku var Adam ya adam karnı boğarsa da kuruş açtı. Gürme varsa da ne içeceğim diye uğraşıyoruz. Kardeş acaba karnı sarttı bu aday üç gün önce bir yemiştik ola. Sağ ol be kardeşim. Orada bir kuru fasulye bir pilav, bir saat sonra o senden keşmeyi sorar. <gülüyor> Ama içi yanıyor. <gülüyor> Bak bir sınıf o yedikçinin teminden meşhur içi yer de sahibi olmasını <gülüyor> içemiyor. İçin yanıyor yedik. Karnımız topladı. İşte onun gibi adamda iman safiyeti var, onu yedirmek lazım evvela. Limandan dolduracaksın, ondan sonra o suyu içer. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz öyle diyor. Külü, eşrafı. Yiyiniz, içiniz. Onun için aklınızda olsun değilse ne içeceksin dediğim kardeşler. Ne yapayım? Ne dersiniz? Sohbayı koyuyorum. Zaten o demişse aman ağabey valla çok. bir kuracağım ya. Valla yemeyeceğim. Osmanlı çay yapalım ya. Soğuk bir şey. Takdim çok mühim. Evet demek Allah'ın iltifakatı ebediye-i Rahmaniye ve hitabatü ezeri subhaniyenin hazinesi, Kur'an dedi. Ve şu İslamiyet, âlim-i manevisinin güneşi, güneş, onunla yolumuzu aydınlatıyoruz. Temeli, endesesi, ona dayanacak bütün eşit. Şey. Ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası, avalim-i uhreviyenin, uhrevi âlemlerin mukaddes haritası, nasıl haritaya bakıyorsunuz? Hangi yoldan daha kısa gideliriz? Hangi otobana çıkabiliriz? Bu an-ı Kerim de ahireti bize gösteriyor. Bu yoldan giderseniz selamet var. Buradan giderseniz felaket var. Buradan giderseniz saadet var. Buradan giderseniz cesaret var diye bize haydiyi gösteriyor. Ve zat ve sıfat ve esma ve şuunu ilahiyenin kavli şarihi. Yani kainattaki olan bütün ilahi, Yaratmalar, Şu unat ilahiyin kavli şairi, yani bunlar açıkça şerh ediyor. Elek gelebiliyoruz kecen, ne bildiğim İbrahim, kitapladığım deniz yarat, zımbaya gana falakatan, sonra onun kanadı, ahlakat ve sevba, onları görsel tasvir ettim. Böyle sayıyor, mutkaten, falakaten, izamen, lakmen, sayıyorlar ve şey gibi hepsini. esma ve şuur-u ilahiyenin kav-i şarihi, vazığı, vasıgı, bürhan-ı katıgı, teskin Hani o an bir şey dedi mi? Kulağına duyuruyor, gözüme de gösteriyor. Esa'yı şimşekten bastı. Diyor, yekâdü senâ berkî yezhabu bil efsâh. Yezhabu bil efsâh. Şimşekten bastı. Yekâdü senâh. Onun parlaklığı o kadardır ki neredeyse yesem bu bir alıp götürecek kadardır. Diyor. Hakikaten şimşek çaktı, Allah'ım, Allah'ım gözüm kamaştın. Bak, yani Kur'an söylüyor, şimşekte çaktığı zaman Kur'an doğru söylüyor, demedim mi? Diyor. Ya, ya bundan kardam böyle, semanlık şeyler. Reiset dur, raat diyor, reiset dur, Raat isminde bir melek Allah'ı tesbih ediyor. E, Raadın tesbibi nasıl olur? Köktürükler i̇şte nasıl oluyor ya. Allah Allah Allah Allah. Tam çakıyor. Ölsek bu Raat. Raat hem köktürüküsün adıdır, hem de Raat isminde bir melek var. Onun ismi Raat'ıymış Şimdi maddeci şey görüyor. İmanlı insan hisini görüyor. Diyor ki evet diyor? Bu diyor. Dök görüntüsü negatif ve pozatif. Bulutların diyor birbirine çarpmasından meydana gelen bir ses ve ateş. Ya hocam nasıl olur iki tane bulut çarpıyor da bu kadar ses çıkarıyor Allah aşkına. Şimdi dışarıda bir kopuyor. kokuyor. Ne oldu? Yalıkar düşmüş aşağı. <gülüyor> Korkandan bu kadar ses çıkar mı kardeşim? <gülüyor> Çıkıyorsa varmış.